Evvela billahın şeytanına gün bismillahir rahmanir rahim elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu ve selam ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn ve men tabi'aho bi ihsânin ilâ yaumid din amma ba'd namaz kılarken okuduğumuz bir ayet-i kerimi veya iki ayet-i kerimi açıklayacağım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 emir gelir. İrka'u ve südür. Rükû edin, secde edin. Ve abudû rabbekum. Rabbinize ibadet eyleyin. Rükû ve secde namazın iki önemli fiilidir. Efendim e, bu, bununla namaz kılmak ifade ediliyor. Namaz dinin direğidir. Hadis-i Şerif'e göre. Bu benzetmen için yapılmış. Arabistan'da Elhamdülillah yetinavetikullah Çadır çok kullanılır. Göşebe hayat var. Kum var. Gezmek var.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 Yüzünü toprağa sürüyorsun. Yarabbi sen çok büyüksün, ben de senin kulunum. Ben en şerefli olan azamı bile senin huzurunda topraklara efendim serdim, secde ediyorum sana diye. Allah Teala Hazretlerine tazimini gösteriyorsun. Kulun Allah'a en yakın olduğu harf secde halidir. Neden? Allah o zaman çok seviyor. Kulum bana secde etti diye Allah secde eden kulunu çok seviyor. Tesbih ediyorsun işte. Sübhane Rabbi el-Âlâ, Sübhane Rabbi el, Sübhane Rabbi el Namaz böyle mühim bir olay. İstiyorsun, veriyor Allah. Çünkü isteyin, ben istediğinizi veririm diye vaat eylemiş, Ve kâle رَبُّكُمُ دُعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ Bana dua edin, ben yani sizin duanızı kabul edeceğim, buyuruyor. Efendim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 Miraç'ta efendim peygamber efendimize günde 5 vakit namaz kılmayı Allah Teala Hazretleri emir buyurmuş. 50 vakit sevabı veriyor. Beş vakit namaza 50 vakit sevabı veriyor. Ve Peygamber Efendimize buyurmuş ki sen benim huzuruma geldin, miracı eyledin. Senin ümmetinin Miraç'ın da namaz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 Ne oluyor yani? Farzı kıldın, hop hemen gidiyorsun yani. Burada bir şey korkulacak bir şey var. Niye böyle gidiyorsun? Boyunlu bitmiş demiş. Evde bir tek örtü var, bir tek, bir tanecik. Ona ben sarınıyorum. Burada namaz kılıyorum. Setire avret eleip, namaz kılıyorum. Hızlı eve gidiyorum. Ev biraz uzakta. Hanıma veriyorum örtüyü. Hanım örtünüyor.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 Hadi neveytü enesu ve lillahi ta'ala. Allah rızası için oruç tutmaya niyet ettim. Oruca niyetine. Bazen gidiyor, soruyor. Evde yiyecek bir şey var mı? Yarım tas süt var ya Resulallah. O kadar. Bir kalem bir şey söylüyor. Yarım tas süt var. Getirin bakalım. Hadi sen iç, sen iç, sen iç. Taksim ediyor sütü. Yani...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 bu gece açım da açlıktan uyku tutmadı da ondan dışarıya uğradım, çıktım öyle. ki Ebu Bekir Sıddık zengindi. Kaç bin altını vardı, efendim Resulullah yolunda sarf etti. Hiçbir şeyini bırakmazdı, vermedi Resulullah nesi var. Zenginin, zenginlerindendi yani. O kavmin eşrafından, ayağından, zenginlerinden idi. Biraz daha ilerliyorlar. Karanlıkta bir ir karaltı daha karşılarına çıkıyor. Bakıyorlar Hazreti Ömer. Ya Ömer, gecelin ne arıyorsun sen sokakta? Ya Rasulullah evde yiyecek bir şey yoktu da açlıktan uyku tutmadı da şöyle bir dışarı çıkayım dedi. Bak üçü de aynı sebepler evlerinde yiyecek olmadığı için dışarı çıkıyorlar. Ne yapalım?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 onun kapısını çalıyorlar. Kapıyı bir açıyor. Aa, gecenin yarısında karşısında iki canlı güneşi muhammed Mustafa. Geceliğim güneş olur mu? Olur. Peygamberimiz ay gibi, güneş gibi. Aklı başından gidiyor. Buyur Ya Resulallah diyor. İçeri alıyor. Ebu Bekir Sıddık, Ömer'ün Faruk, Peygamber'in zişanımız. İçeri giriyorlar. Hemen bunların önüne bir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 Rızık nedir? İnsanın boğazından geçendir derdim hocamız. Boğazından geçmedikten sonra kavanozda duran, dışını yalamakla insanın midesine gitmez. Kasada duran, o rızık değil. O vebal. O kasada durdukça vebal. Çünkü hak yoluna verilmeyince hesabı var. Zekatı veril <gülüyor> verilmezse hesabı var. Şimdi <gülüyor> hurmanın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 Onlar hurmayı atıştırırken Peygamber Efendimiz, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz, Ömer Faruk Efendimiz hurmadan koparıp koparıp çeşitlisi olgununu, yarısı olgununu filan yerken hemen bir hayvan kesmeye gidiyor. Oğlak, kişi, yavrusu, koyun yavrusu neyse bir şey kesmeye gidiyor. Onun öyle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 Ev sahibi, ev sahibi misafire karnını aç mı diye sordu mu, yan çizmek istiyor demektir. Teşekkür ederim diyecek o da, tamam peki öyleyse sordum diyecek bir de, kimi kandırıyorsun? Öyle şey olur mu? Yemeğe getireceksin, önüne koyacaksın, buyur kardeşim diyeceksin. Karnını aç mı, tok mu demek yok. Onun açlığı, tokluğu kendisine ait. Yolcu geldi mi, önüne yemek konulacak derdi hocamız. Rahmetullah hocamız öyle derdi, ayıp der. derdi. Yani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 Hadi bunu Fatıma'ya da gönder, kızına da göndertin. Allah-u Ekber, Cihan'ın Efendisi, Allah'ın Habibi Muhammed'in Mustafa'sı, günlerdir aç, Peygamber Efendimiz'in yarı, garı, gamgüsarı, Ebu Bekir Sıddık Efendimiz, Efendimiz aç, zengin olduğu halde, Ömer-ül Faruk Efendimiz aç, efendim, neden muhacir, muhacir,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 yersiz, yurtsuz Medine-i e geldiler. Neden? Dinleri için. Allah'ın emri yerine gelsin diye efendim dinlerini yaşamak için e, kaldılar biraz Mekke-i Mükerremede ama çok sıktı ötekiler. Çok fena sıktılar. Ma e, manevi baskı yaptılar, maddi baskı yaptılar, efendim iktisadi baskı yaptılar, mal almadılar, mal vermediler, kız almadılar, kız vermediler.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 Namaz ibadettir, harama bakmamak da ibadettir. Çünkü harama bakmayın diye Kur'an-ı Kerim de emrediyor. Efendim yalan söylememek de ibadettir. Gıybet etmemek de ibadettir. Yani Allah'ın bütün emirleri ibadettir. Ve ubudu rabbekum ve faalul hayr <gülüyor> ve hayır yapın. Hayır yapın. Ve faalul hayra le alekum Bunları böylece yaparsanız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 altın gümüş paralar cehennem ateşinde kızıp, kıpkırmızı kızdırılacak alnına sırtına efendim ve öbür yanlarına yapıştırılacak cız cız böyle İşte ee, işte sakladığım paralar bunlar diye fetukfa biha cibahuhum ve junubuhum ve zuhuru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 Onların hepsinin hesabı olacak. Hayır işleyin ki bütün bunları yapın ki lelleküm tüflehûn. Felaha eresiniz. Efendim, insanın felaha ermesi nedir? Felah